Kadınları boşadığınızda onlar da bekleme süresini tamamlandıklarında onları ya güzellikle yanınızda tutun veya kendilerinden tatlılıkla ayrılın. Onlara haksızlık etmek ve zarar vermek için nikah altında tutmayın. Bunu yapan kendine yazık etmiş olur. Sakın Allah'ın ayetleriyle eğlenmeye kalkmayın. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini ve size öğüt vermek için indirdiği kitabı ve hikmeti hatırlayın da Allah'a karşı gelmekten sakının. Şunu da iyi bilin ki Allah her şeyi hakkı bilmektedir. Onlar bekleme süresini tamamladıklarında ya onları güzellikle yanınızda tutunuz veya kendilerinden tatlılıkla ayrılın. Talak 2 Kadına Haksızlık etmenin ve ona zarar vermenin değişik şekilleri vardır. Boşandıktan sonra bekleme süresinin iddet müddetinin sonuna doğru eşiyle gerçekten evlenmeyi düşünmediği halde yeniden evlenmek istiyormuş gibi davranmak, üstelik bunu defalarca yapmak ve böylece boşanma süresini istediği kadar uzatmak kadına yapılan haksızlıktan biridir. İslamiyet'ten önce bu haksızlık çokça yapıldığı için boşamadan dönme hakkı İki ile sınırlandırılmıştır. Ebu Davud Tirmizi. Mesai. Kendisinden ayrılmak isteyen eşini boşamak için ondan maddi karşılık istemek de ona zarar vermektir. Ayetlerimizden bir şey öğrendiğinde hemen bunları küçümseyip alay konusu yapar. Bu gibiler için alçaltıcı al al bir azap vardır. Casiye 9. Kafirlerin ayetleri Alay almasıyla ilgili ayetler burada verilmiştir. Eşine sıkıntı vermek için ona boşamamak onu boşamamak boşamak için para istemek gibi davranışlar Allah'ın koyduğu hükümleri ciddiye almamak onlarla alay etmektir. Ayette evlenme ve boşanma konularının ve bunlar hakkındaki ilahi hükümlerin son derece ciddi olduğu alaya alınacak tarafları bulunmadığı hatırlatılmaktadır. i Ekrem evlenme, boşanma ve boşamadan vazgeçmenin şaka götürmeyecek kadar ciddi olduğunu belirtmiştir. Ebu Davud Elbani Bu kendisiyle insanları uyarman, müminlere öğüt vermen için sana indirilen bir kitaptır. Araf 2. Kur'an-ı Kerim'in insanlara öğüt vermek için indirildiğini belirten diğer ayetler bu ayetin dipnotunda verilmiştir. Kadınları boşadığınız zaman onlar da iddetlerini tamamladılar mı, meşru bir şekilde anlaştıkları takdirde onların yeniden evlenmelerine karşı çıkmayın. Sizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere verilen öğüt işte budur. Bu öğütlere uygun davranmak sizin için daha faydalı ve daha nezihdir. Faydalı ve hayırlı olanı ise Allah bilir, siz bilmezsiniz. Üç adet görünceye kadar olan bekleme süresini diğer iddet türleri hakkında 234. ayet dipnotunda bilgi verilmiştir. Bu ifade kadının eski kocasıyla olduğu kadar ahlaka ve dini kurallara uygun bir şekilde antlaştığı başka bir erkekte evlenmesine engel olmamak şeklinde de anlaşılmıştır. Allah bilir, siz bilmezsiniz ifadesi şu ayetlerde de geçmektedir. Bakara 216, Ali İmran 66, Nur 19 Anneler emzirme süresini tamamlatmak isteyen babalar için çocuklarını iki tam yıl emzirirler. Annelerin yiyecek ve giyeceklerini uygun şekilde temin etmek babaya düşer. Kimse gücünün yetmeyeceği şeyden sorumlu tutulmaz. Hiçbir anne ve baba çocukları yüzünden zarara uğratılamaz. Babaya mirasçı olacak kimseye de aynı yükümlülük vardır. Ana ile baba birbirine danışıp anlaşarak iki yıl dolmadan çocuğu memeden kesmeye karar verirlerse, bundan dolayı ikisine de bir günah yoktur. Şayet çocuklarınızı süt anneye vermek isterseniz, Uygun olan ücreti verdikten sonra bunda da size bir günah yoktur. Allah'a karşı gelmekten sakının ve şunu bilin ki Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Oğlu İbrahim 17 veya 18 aylıkken ölünce Peygamber Efendimiz onun süt emme süresinin Cennette tamamlanacağını anlatmak üzere İbrahim'in cennette süt Annesi vardır buyurdu Buhari Ey Rabbimiz eğer unutur Yahut hata edersek Bizi cezalandırma Ey Rabbimiz daha öncekileri yüklediğin gibi Bize ağır bir yükleme Ey Rabbimiz Kaldıramayacağımız yükü bize yükleme Bakara 286 Varlıklı kimse imkanına göre Nafaka, ver, nafaka versin Maddi imkanları dar olan da Allah'ın kendisine verdiği kadarından versin. Allah kimseye gücünden fazlasını yüklemez. Talak 7 Eğer çocuklarınızı emzirirlerse ücretlerini de verin. Aranızda güzellikle anlaşın. Bu size zor gelecek olursa çocuğu babanın hesabına başka bir emzirsin. Talak 6 Vefat eden müminlerin geride bıraktıkları hanımları yeniden evlenebilmek için 4 ay 10 gün bekleyeceklerdir. Bekleme süresi dolunca kendileri için uygun olana yapmalarına da size bir günah yoktur. Allah yaptığınız her şeyi çok iyi bilmektedir. Kocası ölen kadınların gebe olup olmadıklarını anlamak için 4 ay 10 gün beklemeleri gerekmektedir. Adetten kesilen yaşlı hanımlar ile henüz adet görmemiş genç kızların bekleme süresi 3 ay, gebe olanların bekleme süresi ise doğum yapana kadardır. Talak 4 Bu konuda Resulullah Ekrem de şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kadının bir ölüye 3 günden fazla yaz tutması helal değildir. Yalnız kocası için 4 ay 10 gün bekleyecektir. Buhari Müslüm Hanım sahabilerden Ümmü Atiye bu uygulamayı anlattıktan sonra asr-ı saadette iddet bekleyen kadınların gözlerine sürme çekmedik çekmediklerini, vücutlarına koku sürmeyip dikkat çekmek için göz alıcı elbise giymediklerini söylemektedir. Buhari Müslim Kocası ölen bir hanımın iddet adı verilen bu bekleme süresince biriyle evlenmesi hatta bu konuyu görüşmesi, süslenmesi ve cazip kıyafetler giymesi yasak olmakla beraber bekleme süresi dolduktan sonra süslenmesinde ve evlenmesinde hem kendine hem de ölen kocasının yakınlarına yönelik bir günah yoktur. Vefat itleti bekleyen kadınlara kendileriyle evlenme niyetinde olduğunuzu üstü kapalı bir şekilde söylemenin veya bu düşünceyi gönlünüzde taşımanın bir günahı yoktur. İddet bitiminde niyetinizi onlara açacağınızı Allah bilmektedir. Herkesin normal göreceği sözleri söylemekte bir sakınca olmamakla beraber onlarla gizli gizli buluşmayın. Bekleme süresi dolmadan da onlarla nikah yapmaya kalkışmayın. Şunu iyi bilin ki evlenme konusunda içinizden geçenleri Allah çok iyi bilmektedir. Onun için Allah'ın emrine karşı gelmekten sakının. Ayrıca şunu da bilin ki Allah çok bağışlayan ve ceza vermekte hiç acele etmeyendir. Bir erkeğin iddet bekleyen bir hanıma Allah nasip ederse iyi bir hanımla evlenmeyi düşünüyorum, seni beğeniyorum, benim gözümde çok değerlisin gibi sözlerle onunla evlenme niyetinde olduğunu şıttatması sakıncalı değildir. Bukhari Evlenip de henüz cinsel ilişkide bulunmadığınız veya mehillerini belirlemediğiniz sürece kadınları boşamanızın size bir günahı yoktur. Bu, bu durumda onlara zengin olanlar kendi güçlerine fakir olanlar da kendi imkanlarına göre gönüllerini alacak ve örfe uygun düşecek şekilde maddi bir karşılık versin. İyiliği iliki edinenlere yakışan da budur. Mehir, erkeğin evlenirken kadına vereceğini belirttiği para veya maldır. Kadın boşanıp yeniden evleninceye veya geçimini sağlayacak bir imkana kavuşuncaya kadar aldığı bu para veya malla hayatını sürdürür. Mehirleri Mehirlerini belirlediğiniz halde kendileriyle cinsel ilişkide bulunmadan onları boşarsanız, kararlaştırdığınız mehrin yarısını onlara vermeniz gerekir. Ancak kadınlar alacakları mehirden vazgeçebilir veya nikahı elinde bulunduran erkekler mehrin tamamını bağışlayabilirler. Ama sizin bağışlamanız takvaya daha uygun bir davranıştır. Birbirinize erdemli davranmayı ihmal etmeyin. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Böyle bir boşanma halinde erkeğin mehrin yarısını kadına verme mecbur mecburiyeti olduğu. Bununla beraber kadının hayır ben istemiyorum diyerek bunu almaktan vazgeçebileceği erkeğin veya onun velisinin ise cömertlikte daha ileri giderek mehrin tamamını kadına verebileceği erkeğin bu cömertliği göstermesinin iyi bir müslümana daha çok yakışacağını belirtmektedir. Cinsel ilişkide bulunduktan sonra boşanma durumunda mehrin tamamının kadına ait olacağı şöyle ifade edilmektedir. Eğer bir eşi boşayıp Yerine başka bir eş almak isterseniz boşadığınız eşe yükler dolusu mihri vermiş bile olsanız ondan hiçbir şey geri almayınız. Siz onu iftira ederek ve açıkça günaha girerek mi geri alacaksınız? Verdiklerinizi onlardan nasıl geri alırsınız? Oysa sizler evlenip birbirinizle beraber oldunuz. Üstelik onlar da sizden kesin söz aldılar. Misa 20:21 Takva terimi için Bakara Suresi 2. ayete bakınız. Kur'an'ın ruhunu pek güzel aksettiren bu ayet, önce boşanma ile ilgili kurallardan bir kısmını belirleyerek karşılıklı hakları tespit ediyor, sonra da insanlara bu kuralların ötesinde bir hedef gösteriyor. Fazilet, ayetin bu dersini aşamalar halinde ele alırsak, 1. Önce her iki tarafın hukuk ve yükümlülükleri net bir şekilde ortaya konmuştur ki bu kararlaştırılmış mehrin yarısını vermek şeklindedir. 2. Daha sonra her iki tarafa da kendilerine verilmiş olan haklarda tasarruf yetkisi tanınmış ve bu haklardan fedakarlıkta bulunabilecekleri bildirilmiştir. Buna göre kadın isterse hakkı olan mehri almayıp karşı tarafa bağışlayabilir veya erkek Mehrin sadece yarısını vermekle yükümlü olduğu halde, gönül alma yolunu seçerek kadına mehrin tamamını verebilir. 3. Kullar, mehri tamamen ödemek, hiç almamak veya tümünü bağışlamak şıklarından birini tercih etme hususunda serbest bırakılmışlardır. Ancak Kur'an mecbur tutmamakla birlikte Allah'ın rızasını arayanları üçüncü şıkka yöne yönlendiriyor. 4. Böylece fedakarlığın kuvvetli tarafa yakıştığını belirtmek suretiyle Kur'an medeniyetinin en önemli esası tespit edilmiştir. Aranızda fazileti ihmal etmeyin. Bu hakkı kuvvete arayan maddeci anlayışa karşılık kuvvetini haktan alan bir muhteşem medeniyet anlayışıdır ki bu ayetten sonra Bakara suresinin Sonuna kadar devam eden ayetler, özellikle faiz ve zekat ile ilgili emir, yasak, teşvik ve sakındırmalar, hep bu anlayışı perçinlemekte ve Müslümanları tepeden tırnağa birer fazilet abidesi haline getirecek bir terbiyeyi işlemektedir. 5. Ayetin en son cümlesi ise, her şeyi açıklayan ve insanın içindeki bütün hayır refleksini seferber eden bir cümledir. Şüphesiz ki Allah sizin yaptıklarınızı görmektedir. Hiçbir hakkın zayi olmayacağı, hiçbir iyiliğin de karşılıksız kalmayacağı, büyük hesap gününe iman eden bir kimse için bundan başka bir öğüde ihtiyaç var mı? Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir ifadesi Bakara suresi 110. ayette de aynen geçmektedir. Namazlara devam edin. Özellikle orta namaza özen gösterin. Allah'ın huzurunda derin bir saygıyla el bağlayıp divan durun. Namaza önem vermek, onu vaktinde ve Peygamber Efendimizin öğrettiği şekilde kılmaktır. Çünkü Resul-i Ekrem en faziletli amelin vaktinde kılınan namaz olduğunu söylemiştir. Buhari Müslüm Allah'ın elçisi orta namaz ikinin namazıdır buyurmuştur Tirmizi Hendek gazvesinde bizi orta namaz olan ikinin namazından alıkoydular Allah onların evlerini ve kabirlerini ateşle doldursun diye putperestlere beddua etmiştir Buhari Müslim Ebu Davud Tirmizi İbn Mace Sahabenin ve tanınmış alimlerin büyük çoğunluğu Orta namaz ifadesini ikindi namazı diye tefsir etmişlerdir. Orta namazın sabah veya öğle namazı yahut diğer namaz olduğu da söylenmiştir. Eğer bir korku ve tehlike söz konusu ise o zaman namazınızı yürürken veya binek üzerindeyken kılarsınız. Kendinizi emniyette hissettiğiniz zaman da bilmediklerinizi size öğrettiği şekilde Namazınızı kılarak Allah'a zikredin. Bir korku ve tehlike sebebiyle kılınan bu namaza korku namazı. Salatul haf adı verilmiş. Korku namazının nasıl kılınacağı Kur'an-ı Kerim'de şöyle tarif edilmiştir. Savaş zamanında sen arkadaşlarının arasında bulunur da onlara namaz kıldıracak olursan onlardan bir kısmı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 ani bir baskın yapsınlar. Ancak yağmur, çamurdan veya hasta olmanızdan dolayı size bir sıkıntı verecekse silahlarınızı yanınıza almamanızda herhangi bir beis yoktur. Yine de tedbiri elden bırakmayın. Şüphesiz ki Allah kafirler için aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. Korku halinde kıldığınız namazlarınızı bitirince Ayakta iken, otururken ve yatarken Allah'a zikredin. Güvene kavuşunca da namazlarınızı normal zamandaki şartlarına uyarak kılınız. Çünkü namaz müminlere belli vakitlerde farz kılınmıştır. Nisa 102-103 Arkalarında eşler bırakarak ölecek olanlarınız onların bir yıl süreyle evlerinden çıkarılmadan Geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler Şayet onlar kendi istekleriyle çıkıp giderlerse Kendileri hakkında dine uygun şekilde yaptıklarından dolayı Size bir günah yoktur Allah karşı konulmaz kudret sahibi Her işi yerli yerince yapandır Boşanmış kadınlara geçimlerini sağlamak için verilmesi gereken bir nafaka vardır ki bu da haksızlıktan sakınanların üzerine bir borçtur. allah Teala resul Ekrem'ine boşama bedelleri konusunda nasıl davranılması gerektiğini de göstermiştir. Ey Peygamber hanımlarına de ki eğer dünya hayatını ve onun zinetini istiyorsanız gelin boşanma bedellerinizi verip sizi güzellikle boşayayım. Ahzat 28. Henüz cinsel ilişkide bulunmadan boşanan eşlere verilecek tazminat konusunda da onları gönül alacak bir şeylere vererek memnun edin ve gözellikle boşayın buyurmaktadır. 29. Bu bağışın miktarına gelince zengin olanlar kendi güçlerine, fakir olanlar da kendi imkanlarına göre gönüllerini ne alacak ve örfe uygun düşecek şekilde maddi bir karşılık versin. Bakara 236 Düşünüp anlamanız için Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Sayıları binlerce olmasına rağmen ölüm korkusuyla yurtlarını terk edip gidenleri bir düşünsene. Bu durumda Allah önce onlara ölün demiş sonra da onları diriltmişti. Şu bir gerçektir ki Allah'ın insanlar üzerinde pek büyük lütuf ve nimeti vardır. Fakat insanların çoğu şükretmez. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayette Resul-i Ekrem'e hitaben yüzyıllar önce geçmiş bazı olaylardan söz ederken o olayın olup bittiğini gözünle görmüş gibi kesin bir şekilde bilmiyor musun anlamında görmedim mi bir baksana bir düşünsene gibi ifadeler kullanılır. Evlenme ve boşanma ile ilgili açıklamalardan sonra Allah yolunda savaşma konusuna geçilmekte ve bu ayet bizi konuyla ilgili diğer ayetleri anlamaya hazırlamaktadır. Muhtelif rivayetlerde vaktiyle binlerce insanın canlarını düşmandan veya bulaşıcı bir hastalıktan kurtarmak için ülkelerini terk edip gittikleri fakat bu kaçışın onları ölümden kurtarmadığı Belirtilmekte. Bu sebeple Müslümanların gerçeğin savunucusu olmaktan ve Allah yolunda savaşmaktan korkmaması gerektiği hatırlatılmaktadır. Burada kendilerinden söz edilen binlerce kişinin Firavun'un zulmünden kurtulmak için büyük gruplar halinde Mısır'dan çıkan Mayda 26 İsra yolları olması da muhtemeldir. De ki eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız. ''Kaçmanın size bir faydası olmayacaktır. Çünkü dünya nimetlerinden pek kısa süre faydalanacaksınız.'' Ahzab 16. ''Elbette sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada sizin için geçim kaynakları yarattık. Ama siz ne kadar az şükrediyorsunuz.'' Araf 10. Allah yolunda savaşın ve şunu da iyi bilin ki Allah her şeyi duyan, her şeyi bilendir. Sizinle savaşanlara karşı siz de Allah yolunda savaşın ama aşırı gitmeyin. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez. Bakara 190 Verdiğinin kat kat fazlasını kendisine geri vermesi için kim Allah'a güzel bir borç vermek ister? Darlık veren de, bolluk veren de Allah'tır. Siz yalnız O'na döneceksiniz. Allah'a güzel bir borç verirseniz, elbette ben de sizin günahlarınızı örter ve sizi içinde ırmaklar akan cennetlere koyarım. Maide 12 Kim Allah'a güzel bir borç verirse, Allah da onu kat kat arttırır. Üstelik ona pek değerli bir mükafat vardır. Hadid 11. Sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar ile Allah'a güzel bir borç verenlere harcadıkları şey kat kat fazlasıyla geri ödenir. Üstelik onlar için bitmez, tükenmez bir de mükafat vardır. Hadid 18. Allah'a güzel bir borç verirseniz, o sizin için bunu kat kat arttırır ve sizi bağışlar. Çünkü o, iyiliklerin karşılığını bol bol veren, kullarına sabırla ve yumuşaklıkla muamele ederek ceza vermekte acele etmeyendir. Tegabun 17 Allah'a güzel bir borç takdim edin. Müjdemil 20 Allah'a borç vermek onun rızasını kazanmak için malını ve canını yine onun gösterdiği yolda harcamaktır. Kur'an-ı Kerim'de belirtildiğine göre kat kat fazlasını almak bazen bir verip 10 almaktır. Bir iyilik eden 10 misli iyilik görecektir. Enam 160 Bazen de bir verip 700 katını hatta daha fazlasını almaktır. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu yedi başak veren ve her başığında yüz tane bulunan bir tohuma benzer. Allah dilediğine kat kat fazlasıyla verir. Bakara 261 Resul-i Ekrem Efendimizin şu hadisi kat kat fazlası hakkında fikir vermektedir. Çarşıya pazara girip de La ilahe illallahü vehtehu vele şerikele Lehu'l mülkü ve lehu'l hamdu yakhule vehumit ve huve hayyulâ Yamut biye ettü hayr ve huve ala kulli şeyin kadir diyen kimseye Allah Teala 1 milyon iyilik yazar, 1 milyon kötülüğü siler ve cennette ona bir ev yapar. Tirmizi, İbn Mace, Elbani. Allah rızası için harcamanın sevabı ile ilgili ayetler şu ayetin metninde verilmiştir. Sevdiğiniz şeylerden başkaları için harcamadıkça gerçek iyiliğe ulaşamazsınız. Şüphesiz Allah harcadığınız her şeyi bilir. Ali İmran 92 Yalnız Allah'a döndürüleceğini belirten diğer ayetler Yunus suresi 56. ayetin dipnotunda zikredilmiştir. Musa'dan sonra İsrailoğullarının önde gelenlerinin neler yaptığına bir baksana. Kendilerine gönderilen peygambere başımıza bir hükümdar tayin et de onun emrinde Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O da ya size savaş farz kılınır da savaşmazsanız diye sorunca yüzdümüzden çıkarılmış çocuklarımızdan ayrılmışken niçin savaşmayalım dediler. Kendilerine savaş farz kılınınca da pek azı dışında sözlerinden dönüverdiler. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Peygamberleri onlara Allah size talutu hükümdar tayin etti dedi. Onlar ise o bize nasıl hükümdar olabilir ki? Biz hükümdarlığa ondan daha layihiz kaldı ki o varlıklı biri de değildir dediler. Peygamberleri de onlara şunu söyledi. Allah onu size üstün kıldı, ilmini ve gücünü arttırdı. Allah mülkünün egemenliğini dilediğine verir ve Allah'ın lütfu geniş, ilmi sonsuzdur. Peygamberleri onlara şunu da söyledi. Tağlut'un hükümdar olduğunun işareti size meleklerin taşıdığı sandığın gelmesidir. O sandığın içinde Rabbinizin size bağışladığı bir gönül huzuru ile Musa ve Harun ailesinden kalan şeyler bulunmaktadır. Eğer mü'minseniz bunda sizin için büyük bir ibret vardır. Bu ayette tabut diye geçen sandık muhtemelen Hz. Musa'ya gelen 10 emrin korunduğu ahit sandığıydı. Savaşlarda ve önemli olaylarda bu sandığı yanlarına götüren, yanlarında gören İsrailoğulları Allah'ın kendilerine yardım edeceğine inanır ve maneviyatları artardı. Bazı rivayetlere göre Hz. Musa'dan sonra İsrailoğulları doğru yoldan uzaklaşınca düşmanları onları yenerek bu sandığı ellerinden almıştı. İşte bu sandığın Talut'a getirilmesi onun Allah tarafından hükümdar seçildiğini gösterecekti. Talut ordusuyla yola çıkınca şöyle dedi. Allah sizi bir ırmakla sınayacaktır. O ırmaktan içen benden değildir. Ondan içmeyen ise elbette bendendir. Ama bir avuç içmenin sakıncası yoktur. Pek azı dışında hepsi o ırmaktan içti. Tağut ile beraberindeki müminler ırmağa geçince geride kalanlar bugün bizim Cağut ve ordusuyla savaşacak gücümüz kalmadı dediler. Allah'ın huzuruna çıkacaklarını kesin olarak bilenler ise az sayıdaki nice topluluk çok sayıdaki nice kalabalığı Allah'ın iziyle yanmıştır. Allah sabredenlerle beraberdir dediler. Cağut İsra yollarına karşı savaşan düşman ordularından birinin kumandanıydı. Sahabeden Bera bin Azib radıyallahu anh şöyle diyor. Biz Muhammed aleyhisselamın ashabı Bedir gazetesine katılan sahabelerin Talut ile birlikte nehri geçen müminler kadar olduğunu konuşurduk. Talut ile birlikte nehri 310 kadar mümin geçmişti. Buhari İbn-i Mace Ahmet bin Hanbel. Calut ve ordusuyla karşı karşıya geldikleri zaman da şöyle dua ettiler. Ey Rabbimiz! Üstümüze sabır yağdır. Ayaklarımızı sağlamlaştır. Kafirlere karşı bize yardım et. Hz. Musa'ya iman ettikleri için Firavun'un cezalandırmaya kalktığı sihirbazlar da buna benzer bir şekilde dua ederek Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve Müslüman olarak canımızı al. Araf 126 demişlerdi.